Oh. Quran. The Qur'an is the last book of Allah. It was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam over a period of 23 years. Qur'an, Allah'ın son kitabıdır. 23 yıla yayılan bir zaman sürecinde Rasulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inmiştir. Kur'an, yeryüzündeki tüm kitaplardan çok farklıdır. Çünkü insan eli hiç değmemiş yegane kitaptır. Allah Celle Celaluhu önceleri diğer kitapları da göndermişti. Zebur'u Davud'a, Tevrat'ı Musa'ya, İncil'i İsa'ya. Ancak bu kitaplar indirildikten sonra şu veya bu şekilde değiştirilmiş, Kur'an ise Allah'ın değişmemiş son sözü ve tek hidayet kaynağı olarak kalmıştır. Kur'an, Muhammed aleyhisselama indirildi. Kutsal şehir Mekke'de bir Ramazan ayında yine Hira dağında yalnız ibadetteyken ilk kez melek, Cibri ile emin ile indi. Kur'an en doğru Arapça ile indirilmiştir ve onda hayata dair her tür yönlendirmeyi bulabiliriz. Bize yaşarken uyuyacağımız kuralları verirken bizden önce yaşamış nice kavim hakkında da çok sayıda ders içerir. Bize insanlara doğru yolu göstermek için Rasul ve nebi gönderildiğini anlatır. Vahiyle Allah kelamıyla gelen gerçeklerin en büyüğü. Ala yani o en yüce Allah'ın kendisi hakkındaki gerçektir. Yani ona itaatin ne demek olduğu, kulluğun nasıl yapılacağı, ona nasıl yaklaşılabileceği. Kur'an bizi günahların en büyüğü konusunda uyarır. Şirk yani Allah'tan başka bir yaratıcıya inanmak veya onunla birlikte başka tanrı olduğunu düşünmek. Pek çok yetenekli mümin çok büyük bir kitap olan Kur'an-ı Hakimi çok uzun olmasına rağmen ezberebilir. Kur'an sure adı verilen çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan 114 tane vardır. Bunların her bir cümlesine ayet denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin içinizde en hayırlı olanlar, Kur'an'ı öğrenen ve sonra öğretenlerdir. Müslümanlar olarak her şeyden önce Kur'an'ı okuma ve anlamaya çalışmalıyız. Şüphesiz o Allah'ın gerçek sözü gerçek bir kılavuzdur. Biz de Resulullah'ın dediğini yapalım o halde.